Değerli Günler Çok Değerli Dinleyicilerimiz Bir Sohbet Programında Yine Sizlerleyiz Gününüz Hayırlı Bereketli Huzurlu Mutlu Olsun inşallah. Her Türlü Kaza, Bela, Afet Ve Musibetlerden De Uzak Bir Gün Yaşamanızı Diliyor Allah'ın Selamı Selamı rahmeti, bereketi hepinizin ve ona inanan tüm insanların üzerine olsun diyerek programımıza başlıyoruz efendim. Her zaman olduğu gibi yine efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadisi şerifiyle programımızı açıyoruz. Hazreti Ayşe'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'a aleyhissalatü vesselama bir kimsenin kötü bir hareket ve sözü ulaştığında filana ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyor demez bazılarına ne oluyor ki şöyle şöyle konuşuyorlar derdi. Yine Ebu Musa'dan radiyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur hiçbir insan karşılaştığı ezaya karşı aziz ve celil olan Allah'tan daha sabırlı değildir çünkü ona ortak koşuyorlar oğul ve kız isnad ediyorlar buna rağmen Allah onlara da rızık sahat ve afiyet veriyor Kısa bir izahı var hadisin. Şüphesiz Cenab-ı Hak için Beşeri manada bir eza ve sabır söz konusu değildir. Burada kastedilen mana Cenab-ı Hakk'ın günahlar karşısında kulların rızıklarını kesmemesi, cezalarını ebedi hayata, büyük mahkemeye bırakmasıdır ve insanların eziyet ve nankörlükler karşısında Hemen feverana kapılmayıp Cezalandırmaya gitmemeleridir Demiş Evet Ebu Said Hudri'den Radiyallahu an Rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam Şöyle buyurmuştur Hiçbir kimseye Sabırdan daha hayırlı Ve daha büyük Bir nimet verilmemiştir Bunu bir daha ifade ediyorum değerli dinleyenler Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha büyük bir nimet verilmemiştir buyurmuş efendiler efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz geldik bugünkü öykümüze bugünkü öykümüzün adı süt saati Şehrin en lüks apartmanları arasında sıkışıp kalan bahçede topal bir kedi yaşıyordu. Ana caddedeki yoğun trafikte ayağı ezildiği için buraya yerleşmek zorunda kalan hayvancık, çevre binalardan atılan yiyeceklerle kısa sürede gelişti ve bir yıl sonra da anne oldu. Yavruları doğmadan önce ihsan edilen bazı duygular, her şeyini onlar için feda etmesi gerektiğini söyler gibiydi. Apartman sakinleri yavruların güzelliğine dayanamamış ve onları birer ikişer paylaştıktan sonra en çirkin ve zayıf olan dişi bir yavruyu kendisine bırakmıştı. Anne kedi yavrularının iyiliği için bu duruma katlanmış ve bütün şefkatini elinde bırakılan yavrusuna tahsis etmişti. Apartmandakiler aradan birkaç mevsim geçince, anne ve kızının aynı zamanda doğum yaptığını gördü. Topal kedi ikinci defa annelik lezzetini tattığı günlerde, büyük anne doğmuştu. Fakat bazı konularda tecrübeli sayıldığı için, sadece kendi yavrularını emziriyor ve ara sıra kaçamak yapıp, kendisinden süt emmek isteyen torunlarını kovarak annelerine gönderiyordu. Öyle ya, her yavru kendi annesinden süt emmeli ve o eşsiz sevgiyi paylaşmalıydı. Apartman sakinleri de bu durumu fark etmiş ve büyük annenin yaptıklarını normal karşılamıştı. Hatta yanlışlıkla da olsa, onun torunlarını emzirmeyeceğine dair iddiaya girenler vardı. Kedilerin yaşadığı bahçeye bakarak günlük sıkıntılarını gidermeye çalışanlar, her zaman şahit oldukları durumun bir gün aniden değiştiğini görerek hayrete düştüler. Yaşlı kedi kendi yavrularının arasına torunlarını da almış ve o güne kadar bir damlasını bile vermediği sütünü cömertçe ikram etmesi yetmiyormuş gibi Onları yalayarak temizleme işini de üstlenmişti. Artık kedi için hiçbir yavru diğerinden farklı görünmüyordu. İyice acıkmış olan kedicikler kendilerini tam zamanında misafir eden bu şefkatli kucakta beslenirken annelerinin 3-4 saat kadar önce bir araba altında kaldığından habersizdi. hayvanda muhteşem bir sistem var. Ve bu sistemin insanlıkla alakalı olanı, hayvanat alemiyle alakalı olanı, nebatat alemiyle alakalı olanı taşından, toprağından tutunda Zerreden şemse dediğimiz, atomdan güneşe, her şeyle mükemmel bir sistem kuran Cenab-ı Hak, bizim göz ile göremediğimiz, el ile tutamadığımız, ancak bazı hissedebildiğimiz duyguları, düşünceleri, bu sistem içerisinde öyle bir işlemiş ki insan bazen bu harikula delikleri düşünmekten bile aciz kalıyor çünkü o öyle bir sanatkar ki yapmış olduğu sanatı kimsenin taklit edemediği, edemeyeceği. ...öyle bir büyük sanatkar ki... ...elbette... ...eşi ve benzeri olmayan... ...öyle bir tek ki ikincisi olmayan... ...öyle bir zat-ı ahad ki... ...iki... ...üç, dört, beş değil... ...sadece ahad bir olan... ...ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu... Ama kendisinin kimseye muhtaç olmadığı Bir samet olan O zata Ne mutlu bizlere ki Kul olmuşuz Ve o zat bizi Kendisine kul kabul etmiş Evet Yine Suyun ötesinden Büyüğümüzden gelen Bir husus var Kirli zihinler ve dağınık kalpler diyor. Vicdanın dört ana unsurundan biri olan zihnin, Gerçek gayesi marifetullah'tır. Bundan dolayı, Onun sürekli Allah'a ulaştıran yollar, O yollardaki handikaplar, Ve bu handikapların aşılması için gereken, nazari bilgilerle meşgul olması sonra da bu nazari bilgileri tatbik edebilme iradesine sevk edecek malumatla beslenmesi gerekir. Bunu bir daha ifade ediyorum. Vicdanın dört ana unsurundan biri olan zihnin gerçek gayesi marifetullah'tır. Allah'ı bilmek. Bundan dolayı onun yani zihnin sürekli Allah'a ulaştıran yollar, o yollardaki handikaplar ve bu handikapların engellerin, manilerin aşılması için gereken nazari bilgilerle meşgul olması, sonra da bu nazari bilgileri tatbik edebilme iradesine sevk edecek malumatla beslenmesi gerekir. Ne var ki anlama, öğrenme, ...ve hatırlama kabiliyeti olarak, ...şuur altı ve şuur üstü, muhtesebat adına, ...elde ettiği bütün bilgileri arşivleyen, ...ve adeta bir kütüphane vazifesi gören zihin, ...çoğu zaman, ...sakat düşüncelerin, ...yanlış kabullerin, ...ve batıl inançların istilasına da maruz kalır, ...çirkin görüntü, ...kaba ses, ve kötü söz atıklarıyla da dolar. Bu arada marifetullahla uzak yakın alakası olmayan her şey zihinde büyük küçük bir leke bırakır ve onun kirlenmesine sebebiyet verir. Zihin öncelikle günahlar, hatalar, yanlışlıklar ve kötülüklerle kirlenir. Bunu bir daha ifade ediyorum değerli dinleyenler. Zihin öncelikle günahlar, hatalar, yanlışlıklar ve kötülüklerle kirlenir. Her günah, her hata ve her kötülük onda mutlaka bir iz bırakır. İnsan çok defa böyle bir zihin kirlenmesinin farkına varmasa da zamanla onun tezahürlerini kendi gönlünde ve duygularında hissedebilir böyle bir kirlenme hayırlı işlere devam etme arzusunu kırar salih amellerde süreklilik isteğini azaltır ve fenalıklara meyil gücünü arttırır evet günümüzün insanları zihin kirliliği gibi bir afete maruzlar ve bu yönüyle de talihsiz sayılırlar. Evet günümüzün insanları zihin kirliliği gibi bir afete maruzlar. Ve bu yönüyle de talihsiz sayılırlar. Bugün çarşıya ve sokağa her çıkışlarında gözler yoluyla bir takım haramlara girmeleri neredeyse muhakkaktır. Ruh dünyalarında bulantı hasıl edecek manzaralar, adiyattan kulaklar adeta kir taşıyor diller kir üretiyor uygunsuz sözler dinleniyor çirkin laflar ediliyor sürekli şunun bunun aleyhinde atılıp tutuluyor konuşmalar gıybetlerle başlıyor yalanlarla devam ediyor ve sonunda iftiralarla noktalanıyor konuşanlar kirletiyor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 Yapmış olmasının yanında Onu dinleyen de Aynı şekilde Bu kirliliğe ortak oluyor Bu kirlilikten Tabiri caizse kendisi de Nasibini alıyor Bu kötü durum Şeytanın müdahalesine de bir ortam Hazırlıyor Ve kirli zihinleri şeytan Kendi hesabına kullanıyor Dolayısıyla insanlar Dupduru bir gönülle Cenab-ı Hakk'a teveccüh etme imkanını asla bulamıyorlar Dahası birer pas birer leke olan o günahlar Tevbe ve istiğfarla temizlenmez Ve arttıkça artarsa O zaman üst üste yığılan kirler bir perde haline alıyor Allah'tan gelen tecellilerin önünü kesiyor Rahmet esintilerine ve ilahi inayete mani oluyor ve artık himayesiz kalan kalpler şeytandan gelecek küfür oklarına bile açık birer hedefe dönüşüyor. Bundan dolayıdır ki böyle bir musibete karşı ümmetini ikaz eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nazar yani bakış şeytanın zehirli oklarından bir oktur buyuruyor. Ve Cenab-ı Hak'ın şu iltifatkar beyanın naklediyor. Kim benim korkumdan dolayı harama bakmayı terk ederse kalbine öyle bir iman neşvesi ve halaveti atarım ki onun zevkini gönlünün derinliklerinde duyar. Evet değerli dinleyenler isterseniz bununla ilgili size bir misal vereyim. ...yolda gidiyorsunuz... ...bay olun... ...bayan olun... ...erkek olun... ...kadın olun... ...yolda... ...gayrimeşru bir görüntü... ...veya... ...bir şahıs... ...karşı karşıya geldiniz... ...siz bakmadınız... ...başınızı önünüze eğip geçtiniz... Ve bunu Allah için Allah'tan korktuğunuzdan Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığınız inanın çoğu zaman bu işin en ötesinde en gerisinde gelen birisi olarak kalbinizde imanın hazzını imanın zevkini imanın neşvesini halavetini hissettiğinizi göreceksiniz. Onun için bu sadece bakma meselesinde değil. Yalandan, iftiradan, gıybetten, uygunsuz hal ve hareketten veya milletin, devletin, ülkenin, insanların şu veya bu kurumun ...veya tüyü bitmemiş yetimin dediğimiz... ...o haklardan... ...zerresine... ...el uzatmamaktan... ...tutun... ...hepsinde aynı duyguyu hissedebilirsiniz... ...onun için... ...insanın... ...kendi hayatını... ...çok... ...ciddi şekilde... ...hani... İnce eleyip sık dokuma derler ya. Her saniyemizi, dakikamızı, saatimizi, günümüzü, ayımızı, yılımızı, ömrümüzü Allah'ın rızası atkıları üzerinde örmemiz iktiza eder. Hayatımızın en ufak bölümlerinde Allah'ın rızasını ilmek ilmek işlememiz lazım. Ve biz böyle Allah rızası için örülen bir ömür kumaşıyla onun huzuruna gidersek işte o kumaş cennete layık hale gelir hani Fethi Marşı'nda diyor ya sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diyor ya işte biz de diyoruz ki ey insanlar siz ki veya ey insan sen ki cennete layık olacak Ah seni takviyeme mashar Ayı illiğine çıkacak şekilde Allah'ın cemalini görecek şekilde yaratılmışsın Sen bunlara masharsın bunlara mashar olmaya adaysın Sen şeytanın şehvetin nefsin, melabesi oyuncağı olamazsın. Esfele sefiline düşemezsin. Ama bu üstadımızın ifade ettiği gibi zaman cemaat asrı, cemaat zamanı tek başına şu fitneyi fesada karşı koymamız mümkün değil. Onun için nebiler nebisi günde onlarca defa, yüzlerce defa Allah'ım Beni göz açıp Kapayıncaya kadar dahi da olsa Nefis ve şeytanla Baş başa bırakma demiş Evet Dışarıdan gelecek günah hücumlarına Karşı Ümmetini koruma mevzuunda Çok hassas davranan Peygamber Efendimiz Aleyhi ekmelü tehaya Kadın erkek Herkesin iffete kilitlendiği bir dönemde hem de haç vakvesini yapıp Arafat'tan döndükleri bir sırada, terkisine aldığı Hazreti Abbas'ın oğlu Fazl'ın başını sağa sola çeviriyor ve böylece etraftaki kadınlara gözünün ilişmemesi için ona yardımcı oluyordu. Asır saadet asrı, mevsim haç mevsimi, terkisine binilen zat Allah Resulü ve harama bakmaması için başı sağa sola çevrilen de iffetinde hiç kimsenin şüphe edemeyeceği Hazreti Fazıl idi. Öyle bir şeyin adeta imkansız olduğu bir durumda nazarına başka hayallerin hayaller girmesin ve serseri bir ok kalbini delmesin diye Fazıl'ın yüzünü bir o yana bir bu yana çevirmesi efendimizin bu konudaki hassasiyetini gösteriyor ve ümmetine misal teşkil ediyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz bir başka zamanda Hazreti Ali'ye Ya Ali birinci bakış nedir fakat ikincisi aleyhinedir buyurmuş bir kaste iktiran etmediği için ilk bakışın mesuliyet getirmeyeceğini ama ikinci defa dönüp bakmak irade olduğundan ...onun günah hanesine yazılacağını vurgulamış, harama götüren yolu ta baştan keserek günahlara geçit vermemek gerektiğine dikkat çekmişti. Değerli dinleyenler, bu husus çok sorulan hususlardan birisi. Yolda gidiyorsunuz, araba kullanıyorsunuz veya bazı işler için bazı dairelere, kurumlara, müesselere girdiniz... İlk anda karşılaştınız, erkek kadınla kadın erkekle neyse. Tabi ilk andaki bakış mesuliyet gerektirmez diyor Efendimiz ama yıllar önce bir akşam sohbetinde bunu ifade edince aradan birkaç hafta geçti, çok açık sözlü mert bir insan şu ifadeyi kullandı. Hocam siz ilk bakış mesuliyet gerektirmez dediğiniz için ben bir baktığımı iyi bakıyorum. İlk bakışta nasıl mesuliyet gerektirmiyormuş deyince oradaki insanlar da biraz güldüler, tebessüm ettiler. Hani mesuliyet gerektirmiyor diye böyle uzun uza diye bakma deyin. Gözünüzün çarpması ilk anda karşı karşıya gelmeniz ve hemen bakışınızı ondan uzaklaştırmanız sonrasında da bir daha o bakmamanız gereken hususa bakmamanız tabi şunu çok iyi bilmek lazım hani bir dönem bu vergi toplamak için bir slogan kullanılıyordu ya Verdiğiniz her kuruş size köprü, yol, okul, çeşme olarak geri dönecek diye. Aslında kalpler tertemiz, bembeyaz bir kağıda benzetilecek olursa, işlenilen, bakılan, icra edilen her haram, her günah, o bembeyaz kalbe atılan bir siyah nokta olarak teşkil eder ve bunların çoğu almasında kalbin Allah korusun simsiyah hale gelmesi durumuna götürür ki artık ondan sonra insan günah işlediği zaman zevk almaya başlar. Rahatsızlık duymaz. Ve sonrasında da öyle bir yüzsüzlüğe, densizliğe öyle bir noktaya gelir ki abe canım Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım diyecek noktaya gelir. Ve açık açık cerhen günah işlemeye başlar. Ve bundan da övünmeye başlar. iftihar etmeye başlar ki. Artık bunu sadece Allah kurtarır kurtarırsa. Onun için. Hani. Daha önce arz ettim bilmiyorum. Adamın bir tanesinin. Bağışlayın aharında bir büyük öküz var. Arslan gece vakti giriyor öküzü yiyor. Onun yerine kendisi yatıyor. O ineğin sahibi gece yarısında geliyor. Arslan'ı bilmediğinden inek zannederek onun başını okşuyor. Sonrasında da çıkıp gidiyor. O başını okşadığı, sırtını sıvazladığı bir anda arsan içinden şunu geçiriyor. O benim bir arsan olduğumu bilse, herhalde böyle davranmayacak, korkacak, kaçıverecek, dehşet içinde olacak. Günahlar da aynı bunun gibi değerli dinleyenler. Biz o günahların bize nelere mal olacağını, hangi ateşlere düşeceğimizi nasıl yanmamızı sebebiyet vereceğini ebedi alemde cehennemi netice vereceğini verdireceğini bilebilsek değil o günahlara böyle imrenme olarak imlenerek bakma bağışlayın bazılarının yaptığı gibi ağzının suyu akarak bakma veya zevk alarak o günahı işleme o haramı yeme değil aksine onun semtine bile yaklaşmayacağız. İşte bu noktadan o haramların, o günahların bize nelere mal olacağını yakın derecesinde hissetmek bir seviye meselesi. Hariçten gelen bu leke ve kirlerin yanında bir de dış dünyanın içe yansımalarından ve onların hasıl ettiği yakışıksız düşüncelerden kalan izler oluyor. Falan neden şöyle dedi. Filan niye bunu yaptı şeklindeki bulanık fikirler hayalinizi delip geçiyor. Bir kıymık gibi tasavvurlarınıza saplanıyor. Hislerinizi yaralıyor. Hatta içinize dert olan o söz ve davranışların muhatabı siz olmasanız bile onlara maruz kalanların ahvalini müzakere etmek için Vazifenizmiş ve sanki üzerinize lazımmış gibi o meseleyi giderme imkanınız da olmadığı halde Beyhude suizanlara giriyor, içinizdeki kuşkuları büyütüyor, kendi kendinizi yiyip bitiriyor Ve böylece farklı bir zihin kirliliği ile karşı karşıya kalıyorsunuz Şahsen böyle bir zihni kirliliği daha geniş alanını görüyor Çoğu insanların bu derde müptela olduğunu müşahede ediyor ve çok üzülüyorum diyor büyüğümüz. İnsan çarşı pazardan, kötülüklere açık mahallerden ve günaha girme ihtimali olan yerlerden uzak durarak, dışarıdan bulaşabilecek günah lekelerine karşı tedbir alabilir ve onlardan korunabilir. Fakat... Hayal ve tasavvurlardan kaçmak çok zordur. Otururken, kalkarken, yerken, içerken onlar hep sizinle beraberdir. Onlardan uzaklaşmak için uykuya sığınacak olsanız... ...daha gözlerinizi yummadan şeytan hemen inci boncuk gibi saçı verir onları önünüze. Bu defa uykuyu da unutur, başlarsınız çocukların bilye oynamaları gibi... Hayal ve tasavvurlarla oynamaya. Falan ne kadar. Neden bu kadar vefasız. Filan niye bu denli duygusuz. Öbürünün Allah'la münasebeti niçin o kadar sığ sorgulamalarıyla zihninizi meşgul edersiniz. Aslında o mevzularda yapılması gereken şeyler. Kur'an ve sünnet tarafından ortaya konmuş. O problemleri halletme sistemleri vazedilmiş meselelerin usulüne uygun olarak anlatılması ve insanların irşad edilmesi için gereken hususlar belirlenmiştir. Belirlenen o esaslara göre tavır almak ve hareket etmek dururken hiçbir faydası olmadığı halde o türlü mülahazalara dalmak, hayallerin ve tasavvurların suizanlara bağlanmasına ve dolayısıyla zihin kirliliğine sebep olmaktadır. Belki Bazılarına Günde Yüz Defa estağfurullah Dedirten De Böyle Bir Zihin Kirliliğidir Siz Öyle Bir Kirlenmeye Karşı Ciddi Tavır Alsanız Da Makineni Tüfekten Boşalan Mermiler Gibi Peşi Peşine Gelip En Hassas Duygularınıza Çarpan Ses Söz Ve Görüntüler Tasavvur Ve Tahayyürlerinizi Bir Şekilde Yakalar Kimi Zaman Tuhaf Bakışlar Bazen garip duruşlar, bir başka zaman sakat anlayışlar, bazen de kendinden kaçışlar gelip onlara çarpar. Siz ne kadar sineye çekici olsanız ve görüp duyduklarınızı realitelerle dengelemeye çalışsanız da hayal ve tasavvurlarınız parçalayıcı bir canavardan kaçan çaresiz av gibi koşamaz, kalbiniz, şuurunuz ve mantığınız ölçüsünde mukavemet gösteremez. Mantık ve güç sınırı tanımayan, zaman ve mekan kaydına girmeyen hayal çok süratli olsa da çoğu zaman fena duygulara paçayı kaptırır, kötü düşüncelere yakalanır. Neticede çok kıymetli dakikalar faydasız hayallerle eriyip gider. Zihin ise yararsız düşüncelerin istilasını uğrayarak bir çeşit esarete düşer. Kalple kafanın irtibatı sebebiyle zihindeki bu kirler zamanla kalbe de akar ve orada reyn meydana getirir. Rein bir şeyin üzerinin pasla kaplanması, her tarafının paslanması demektir. Cenab-ı Hak hayır hayır gerçek şu ki onlar yapa geldikleri o kötü işler yüzünden kalplerini is pas sardı da Ondan dolayı inkar yaşıyorlar Mutaffifin suresi 14. ayetin mealinde buyurmuş Allah Resulü de her günah onu işleyenin kalbinde siyah bir nokta oluşturur Bir leke yapar Eğer kul tevbe edip vazgeçer Mağfiret dilenirse kalbi yine parlar Döner tekrar günah işlerse o lekeler artar Nihayet kalbini ele geçirir İşte Kur'an'da Yüce Allah'ın zikrettiği Rane budur Sözleriyle bu ilahi beyanı Ve onda yer alan Rane kelimesini şerh etmiştir Evet Has tutan bir kalbin Bütün ufukları kararır Artık o iyiyi kötüden Ayırma kabiliyetini kaybeder Beyazı siyah Siyahı da beyaz görmeye başlar Başlar ...ve bir daha da kendine gelmesi... ...fıtri saffetini elde etmesi çok zor olur. Hatta... ...bazen yeniden özüne ermesi bütün bütün imkansızlaşır... ...gafleti ve fenalıkları yüzünden... ...deformasyon geçiren bir insanın... ...artık üst üste kaymalar yaşaması da kaçınılmazdır. Bu kaymaların başında... ...konsantrasyon eksikliği gelir. Zihin ve kalp dağınıklığı yaşayan bir insan... Birinci dereceden üzerinde durup yoğunlaşması gereken meselelere dahi konsantre olamaz En hayatı mevzulara bile teksifin nazar edemez Kalbi hayatı adına dağılan bir kimse hiçbir mevzu üzerine dikkatini toplayamaz Çünkü konsantrasyon dağınıklığa tahammülü olmayan bir konudur Bakışı bir noktaya yoğunlaştırmak o kadar önemlidir ki Bediüzzaman Hazretleri Bir cama bile teksifi nazar edilse Zamanla aleme misale karşı Hayalde bir pencere açılacağını O aynada çok garayibin müşahede edileceğini söyler Ve aslında aynada değil Belki aynaya olan dikkat-i nazar vasıtasıyla Aynanın haricinde hayale bir pencere açılmış olduğunu ifade eder Evet siz de deneseniz Bakışınızı herhangi bir cisim üzerine kilitleseniz misal alemine kapılar açıldığını görebilirsiniz. Ne var ki kalp ve zihin dağınıklığı en önemli gayeyi hayal olan Allah rızasına dikkat kesilmeye bile manidir ve insanı tevcihi nazar etmesi gereken böyle bir hedeften dahi uzaklaştırır. Diğer taraftan zihin kirliliği insanı malayaniyatta gezdirir. Mali hülya içinde dolaştırır Ve onun saniyelerini Dakikalarını Saatlerini Ve bütün zamanını çalıp götürür İnsan Faydalı şeyler okuyup Güzel hayallere dalacağına Güzel gerip görüp güzel düşüneceğine Uhrevi hayatı Ve Allah'la münasebeti adına Dolup dolup boşalarak Zevki ruhaniler içinde dolaşacağına Zihni kirlenir ve kalbi dağılırsa boş hülyalarla vakit geçirir. Zamanını heder eder. Duygu ve düşünceleri hesabına da çok büyük inhiraflara düşer. Zihin kirliliğinin belki de en zararlı neticesi kelamı nefsi şeklinde sudur eden şebbüs çetimlerdir. Yani dile dökülmese bile bir düşünce şeklinde belirip kalbi ve kafayı meşgul eden yakışıksız sözler Çirkin laflar, karalama ve kınamalardır. Mesela bir insanın namazını verip veriştirmesine, Duasındaki dikkatsizliğine ya da çarşı pazardaki laubaliliğine takılmışsanız, Bunlar önce birer bu halinde zihninizde belirir. Başlangıçta sadece bir hayalken daha sonra tasavvur kalıbına dökülür, Şayetsiz meseleyi orada kesip atmaz, Aksine mülahazalarınız üzerinde daha da yoğunlaşırsanız tasavvurunuz taakküle ve hatta tasdike dönüşür. O şahıs hakkında hükmünüzü verir ve vay mücrim vay dersiniz. Belki ağzınız hareket etmez, diliniz dönmez ve dudaklarınızdan hiçbir kelime dökülmez ama o insanı ne zaman ansanız içinize hep mücrim hükmü gelir. İşte bu şekildeki sebbu şetimler de kalbi öldüren ve ruhu felç eden birer illettir. Kanaatimce bir mümin muhasibi inceliği ve hassasiyeti içinde hayallerini bile sorgulamalı ve onların çirkinliklerinden Allah'a sığınıp zihnine çarparak geçip gidenlerden dolayı da Estağfirullah demeli, insanları vesveseye düşürmemek kaydıyla Herkeste kötü hayallere karşı da istiğfar duygusu geliştirilmeli. Şu kadar var ki bazen bir kısım çağrışımlar neticesinde istenmeyen ve rahatsızlık veren düşünceler, çirkin manzaralar veya kötü sözler hayale gelince bazı hassas ruhlar bunların kendi kalbi hastalıklarından ve manen kaygan bir noktada bulunuyor olmalarından kaynaklandığına inanırlar. Meseleyi Biraz derinleştirince Vesveselere girebilir Demek ki benim kalbim bozulmuş Ben artık bütün bütün fıska açık yaşıyorum Diyerek şeytanın Oyununa gelebilirler İşte bu hususa dikkat etmek Ve vesveseye düşmemek Düşürmemek kaydıyla Her insan iradi olarak Hayal ve tasavvurlarını da sorgulamalı Mesela Bir aralık acaba falan benim için şöyle mi düşünüyor şeklinde mülahazalara dalsa, hemen teyakkuza geçmeli ve çok ciddi bir günah işlemiş gibi kalkıp tövbe etmeli. O zat gerçekten öyle düşünmüş de olabilir. Fakat Allah o günahın hesabını onu işleyene soracaktır. O mesele diğer insanı alakadar etmez. İşin aslı ne olursa olsun o türlü düşüncelere dalmak, Onlardan belli hükümlere yürümek insana çok şey kaybettirir. Onu günah vadilerine yürütür ve sevap atmosferinden uzaklaştırır. Evet, insanlarda kendilerini sorgulama düşüncesini canlandırmalı. Öyle ki herkes başkalarının kocaman kocaman günahlarını bile görmeyecek kadar kendi kusurlarının telafisiyle meşgul olsun. Birisi... Rüyasında bir günaha girse ona bile estafirullah etsin, istiğfar etsin ve benim hayalim fıska açık olmasaydı bu günah rüyama nasıl girerdi deyip kendini kınasın. Evet gerçek huzur ve saadete zihnin dağınık ve perişaniyetten kurtarılması kalbin itminan ve istirahata erdirilmesi neticesinde ulaşılabilir. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Gerçek huzur ve saadete zihnin dağınıklık ve perişaniyetten kurtarılması Kalbin itminan ve istirahata erdirilmesi neticesinde ulaşılabilir Zihni kirlenmemiş her insan istediği zaman kanatlanan ruhu sayesinde Kalbinin sonsuz iklimlerine doğru açılarak hakiki mutluluğu elde edebilir Böyle bir bahtiyarlığı yakalamanın en önemli şartı ise Zihin kütüphanesini tertemiz fikirlerle donatmak ve kalp hazinesini selim duygularla nurlandırmaktır. Epiktetos'un mevzuyla alakalı ibret amiz ikazını hatırlatarak bu fasla da şimdilik nokta koyalım. Fena hülyalara yakalanınca ilk fırsatta onlardan kurtulmaya ve hemen o tehlikeli alandan uzaklaşmaya çalış.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 Demiş Evet Değerli dinleyiciler Bizler için demek ki En başta En evle olan husus O günahlara O haramlara O tayflara kapılmamak Ama farz muhal ki Nefse uyduk Şeytana aldandık Hissimize kapıldık Şehvete esir olduk ...nefsani duyguların esiri haline geldik... ...farkında olduğumuz an... ...yani içimizden bir ses yanlış yapıyorsun... ...içimizden bir ses yanlış düşünüyorsun... ...içimizden bir ses yanlış bakıyorsun... ...içinizden bir ses... ...ki o ses vicdanınızın sesidir... ...eğer tefessüh etmemişse, ölmemişse, pörsümemişse... ...içinizden bir ses yanlış yollasın diyorsa... O an kendimize geldiğimiz an Tövbe ve istiğfar kapısı kıyamet kopuncaya kadar Açık olduğunu bildiğimiz O kapıda dönecek Pişmanlık ve nedamet içerisinde Rabbimizden af isteyecek istiğfar edecek Affet Allah'ım diyecek Ve kalbe isabet eden o siyah noktayı O kiri temizleyecek ve kalbimizin Veya şöyle diyeyim Rabbimizin tecelli etmesine mani olan O kirlerden kalbimizi arındıracak Ve Rabbimizin Tecelli edeceği hale getirerek Kalbimizi saf Duru Arı bir şekilde Temiz bir şekilde Muhafaza etmeye çalışacağız Değerli dinleyiciler Aksi takdirde Günahın küçüğü büyüğü olmaz. Küçük de olsa günahtır, büyük de olsa günahtır. Haram bir damla da olsa haramdır, bir şişe de olsa haramdır. İşte ne yazık ki günümüzde çok böyle tiplemeler görüyoruz. Mesela en basit. işlemiş olduğu küçük gördüğü günahlardan. Onu... Hafizeyerek önemsemeyerek küçük gördüğünden veya onu günah bilmeyerek ısrar ettiğinden devam ettiğinden dolayı bakıyorsunuz ki adı ne olursa olsun makamı ne olursa olsun bulunduğu mevki ne olursa olsun fersah fersah Allah'ın rızasından uzaklaştığını ayan beyan görüyorsunuz. İşte bunun için onu anladığımız an hatırladığımız an hissettiğimiz an dönüp Rabbin kapısına tövbe ve istiğfar etmemiz iktiza etmektedir bu insanın hem kendisi için hem de beraber yaşadığı insanlar için en önemli bir husus olsa gerektir Cenab-ı Hak inşallah bizleri zihnimize bulaşan kirlerden arınma duygusunu nasip eylesin ve zihnini azami şekilde çok hassas bir dikkatle kirlerden pisliklerden koruyan ve zihnini o kirleri bulaştırmayan insanlardan eylesin diyoruz ve bunu her insan kendi muhasebesi içerisinde bir daha gözden geçirmesi ricasında bulunarak Şimdilik kısa bir aradan sonra Aile İlmihali bölümünde yeniden sizlerle buluşmak üzere kısa bir ara veriyoruz değerli dinleyiciler. Yüzüm karasıyla kapına geldim, yüzüm karasıyla kapına geldim. Kulaçsız olmaz tövbe yaran bir kulaçsız olmaz tövbe yaran bir Yalancı dünyaya aldandım kaldım, yalancı dünyaya aldandım kaldım. Kulahtansız olmaz tövbe yarım bi, kulahtansız olmaz tövbe yarım bi. Bu dünya kimseye kalmaz yalandır şu dünya Kimseye kalmaz abu hayat için sağ olur ölmez abu hayat için sağ olur ölmez nefsini bilmeyen Rabbini bilmez nefsini bilmeyen Rabbini bilmez kula atasır solmaz gövber yarım bir bu hatasız olmaz tövbe ya Rabbi Aşık us bunu böyle söyledi aşık yunus bunu böyle söyledi ini başkın der ya sını boyladı ini başkın der ya sını boyladı istifareleyip daim oladı istifareleyip daim oladı kulağa taşır Tövbe ya Rabbi kulaçasız olmaz tövbe ya Rabbi kulaçasız olmaz olmaz tövbe ya Rabbi kulaçasız olmaz olmaz tövbe ya olmaz tövbe yarabbim, Değerli dinleyenler, geldik aile ilmi hali bölümüne. Evlilik ve doğum yıl dönümü kutlanabilir mi? Buna daha önce de kısa bir şekilde değinmiştik. Ama yine kısa bir şekilde de olsa ifade edip geçeceğiz. Gerek evliliğin yıl dönümü, gerekse doğum yıl dönümü münasebetiyle tertiplenen merasim ve toplantıların kendisi günah olmaz. Günah, bu toplantılardaki tutumlardan meydana gelebilir. İnsanlar, bir araya gelince, helal olan şeyleri yiyor, helal olan şekliyle sohbet ediyor, hayattan bir yaprağın daha koptuğunu, ömürden bir yılın daha gittiğini düşünüyor, faydalı sohbetler yapıyor, günah olmayan şekilde eğleniyorlarsa, Elbette böyle evlilik yıldönümü veya doğum günü kutlamalarında haram olmaz. Hiçbir sakınca söz konusu hale gelmez. Şayet bu vesileyle haramlar işleniyor. Günahlara maruz kalınıyor. Çok israflı eğlence ve yeme içmelerle kötü örnek olunuyorsa günahlık günden değil günde işlenen hatalardan meydana gelmektedir demiş. Herhalde anlaşıldı zannediyorum. Bir diğer husus birden fazla evlilik yapan hanım cennette hangi kocasıyla olacak? Dünyada kadını hangi kocası memnun etmiş, mutlu kılmışsa cennette de onunla olmayı tercih edecek, dünyadaki mutluluğuna ahirette daha da ileri safada mutluluk katacaktır. Çünkü sevmediği, memnun olmadığı kimseyle birlikte olmak, mutluluk yeri olan cennette söz konusu olmayacaktır. Evet. Efendim, önce cennetin özelliğini hiç unutmamak gerekir. Bu özellik unutulursa, birçok sorunun cevabı da verilemez. O özellik şudur. Cennet, eksiksiz mutluluk yeridir. Cennete giren insan, Artık orada mutluluğunu gölgeleyecek en küçük şeyle karşılaşmayacaktır. Tam aksine kendisini ne mutlu edecekse onların hepsine de orada hem de istediği şekilde kavuşacak mahrumiyet asla söz konusu olmayacaktır. Bu temel ölçüden hareketle denebilir ki hangi kocasıyla mutlu olacaksa cennette onunla olacaktır. Diğer bir ifadeyle dünyada hangi kocası kendisini memnun etmiş, mutlu kılmışsa cennette de onunla olmayı tercih edecek. Dünyadaki mutluluğuna ahirette daha da ileri safhada mutluluk katacaktır. Çünkü sevmediği, memnun olmadığı kimseyle birlikte olmak mutluluk yeri olan cennette söz konusu olmayacaktır. Öyleyse sevenler cennette de sevdikleriyle birlikte olacaklar. Dünyadaki fani mutluluklarını cennette ebedi mutluluğa çevireceklerdir. Bu konuda farklı manalara geldiği sanılan hadislerin verdiği özet hüküm budur. Nitekim halk dilinde ata sözü halinde söylenen meşhur hadis de bunu ifade etmektedir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ne yazık ki dünya öyle her arzuyu yerine getirmeye müsait bir mekan değildir. İşte en önemli meselelerden birisi bu. Bazen insan ya benim o istediğim niye olmuyor? Ben niye böyle olmuyorum? Şimdi bu dünyada dünyanın gerçeğini anlamama demektir değerli dinleyenler. Çünkü burası her istediğinin gerçekleşeceği, her arzu edilenin ele geçirileceği. Her düşünülenin tahakkuk edeceği bir mekan değil. Onun için hani buradan siz İstanbul'a gidiyorsunuz. Otobüs yolda diyelim ki bir mola verdi. Siz orada kendi evinizi arıyorsunuz. Kendi odanızı arıyorsunuz. Bulabilir misiniz? Çünkü orası sizin memleketiniz değil. Onun için şu dünya insanın bütün arzularının emellerinin Hakuk edeceği, gerçekleşeceği Bu dünya Rahatın Huzurun tamamen elde edileceği Bir dünya değil, bir mekan değil Siz hiç Kuyumcu dükkanına girip Elma var mı amca dediniz mi? Siz hiç Kömürcü dükkanına girip ilaç sordunuz mu? İşte dünya Hani derler ya La rahatı fid dünya Dünyada rahat yok çünkü bu imtihan dünyası. Ama bütün arzularınızın, bütün isteklerinizin, bütün matluplarınızın gerçekleşeceği, verileceği bir mekan var, bir alem var. Düşündüğünüz, hatta hayalinizin de ötesinde mutluluklar orada bizleri beklemekte, sizleri beklemekte. Ama o huzur, o mutluluk burada değil, cennette tecelli edecek inşallah. Ne yazık ki dünya öyle her arzu yerine getirmeye müsait bir mekan değildir. İnsan bütün isteklerine rağmen dünyada sevdiğiyle beraber olmayabiliyor. Şu kesin ki dünyada beraber olamasa da ahirette beraber olacaktır. Hatta içine hapsettiği aşkının icabını burada yaşamayarak gidenler orada sevdiklerine kavuşacaklardır. Buraya şöyle bir nükle de ilave edebiliriz. Madem kişi sevdiğiyle beraber olacaktır ahirette, aman dikkat, cennetlikleri sevin ki cennette beraber olasınız. Allah korusun, cehennemlikleri severseniz, bu defa da sevdiğinizle birlikte olmak için cehenneme girmek hiç de ihtimal dışı değildir. Olur mu öyle şey demeyin, olabilir. Sevginin gözü kördür derler ya, Kişi kalkar Allah'ın sevmediğini sever. Onun gideceği yere de gider. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Öyleyse Allah'ın sevdiklerini sevin ki onunla birlikte olasınız ahirette. Bir yersiz sevgi kurbanı hissine malup duygu insanı haline gelmeyesiniz. Bu hususta şu noktada hatırdan hiç çıkarılmamalıdır. Cennette birlikte olacak hanımla bey, dünyadaki zaafların sahibi hanımla beyin aynısı olmayacaktır. İkisi de ayetin tabiriyle tathir olmuş yani her türlü maddi manevi kirlerden, kusur ve çirkinliklerden tümüyle temizlenmiş olarak cennette birlikte olacaklardır. Hatta hayallerinde olan hanım ve bey nasıl idiyse ikisi de aynen öyle duruma çıkacaklar birbirlerini mutlu edecek cennet genci ile cennet hurisi görüntüsüne gireceklerdir. Dünyada var olan bazı sevgiyi gölgeleyici görüntülerden de tümüyle arınmış halde buluşacaklardır cennette. Böylece beyin dünyadaki hanımı her manasıyla hayran kalacağı bir cennet hurisi haline geleceği gibi hanımın dünyadaki beyi de her manada hayran kalacağı bir cennet genci haline gelecek, dünyadaki gölgeli mutluluklarını cennette gölgesiz şekilde daha ileri safhada yaşama imkanı bulacaklardır. Bu sebeple dünyadaki sevgilerini yalnız gençlik devresine ait geçici dış güzelliğe bağlamamalılar, yaşlandıkça gelişen, cennette ebedi hayat arkadaşlığını kazandıracak olan İman ve ahlak güzelliğine kilitlenmeliler ki aile sevgisi ömür boyu sürmekle almasın, kalmasın, ebedi hayat arkadaşlığına dönüşme özellik ve güzelliği kazansın. Burada hatırlanmasına ihtiyaç olan mühim bir başka husus da şudur: Maneviyat büyükleri diyorlar ki sakın dünyadaki evliliğinizde sevginizi kısa zamanda yok olacak. Suret ve dış güzelliğine bağlamayasınız. Tezden yok olan, Olacak olan yüz güzelliğini, Yegane sevgi sebebi saymayınız. Çünkü bu dış güzellik, Kısa zamanda yok olur. Sevmenizi gerektiren şey de yok olacağından, Aranızda sevgi sebebi kalmamış sayılır. Bu anlayış, Aileyi kısa zamanda sevgisiz bırakır. Halbuki, Sevgiyi kısa zamanda yok olacak dış güzelliğe değil de yaşlandıkça daha da artacak olan iman, ahlak, ihlas ve sadakat gibi güzel vasıflar üzerine inşa etme halinde ailenin geleceği garanti altına alınır. Aradığı sevgi sebebinin ömür boyu sürdüğünü gören taraflar aile bağını bir ömür boyu zayıflatmadan sürdürürler. Çünkü Dindarlıktan kaynaklanan güzel ahlak, hanımla beyi cennette de birlikte kılar. Dünyadan sonra ebedi hayatta da birlikte olmalarını sağlar. Sevgilerini sanki ebedileştirmiş olurlar böylece. Bu yüzden de ebedi hayat arkadaşını kırmamaya, incitmemeye burada daha çok dikkat ederler. Evet değerli dinleyenler, Cenab-ı Hak her şeyi gönlünüzce eylesin onun hazinesinde her şey bol sen iste istedikçe diyor ya hani siz istediğiniz kadar isteyin o istediğiniz şey mutlaka size verilecek burada olmasa bile ebedi hayatta karşınıza çıkacak bu noktadan Rabbim dudaklarınızdan dualarınızı eksik etmesin ve o dualarınızı Cenabı Kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin. Korktuklarınıza dүйçar, umduklarınızdan da mahrum eylemesin. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden Allah aşkı, Allah muhabbeti, Allah sevgisi ve Diğer bütün sevilecek olan şeylere de Allah'tan ötürü sevme duygusunu Rabbim eksik eylemesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Yine her zaman olduğu gibi bir duamız ve sonrasında şiirimizle şimdilik hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim.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 bütün kötü duygu ve tutkuları silen aydınlıklar sultanı Efendimiz'e onun aline ve ashabına salatu selam ediyor. Elimiz eteğimiz boş fakat merhameti sonsuz Rabbimize güven ve itimadın kanatlarıyla şahlanmış gönüllerimizle bir kere daha o ulu dergahın önünde diz çöküyor ve tezaruda bulunuyoruz. Ey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 ve her biri nur efşan birer yıldız olan ashabı güzinine salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz. Kabul buyur Rabbimiz. Kapını İltifat et Aç kapını Benden sevindir Nameler sun ruhuma Ötelerin dilinden Sun Ve gönlümü saran Hafakanlarımı dindir Sunduğum gibi Naçarlara Kendi elinden Sensin o tek merhametli bana da bir ihsan Lütfeyleyip yolumu Otağına çevir Yol boyu Her dönemeşte işte nezdinden bir birhan Sal ufkuma ahdini Emanıma yetiştir İç içe gurbetteyim Yok gurbetlerin dibi Ağırsın ak günler Ersin zulmetin eceli, sensin bu gamnak gönlümün biricik sahibi, herkes gibi ne olur bana da bir tecelli. Ve her an yepyeni bir vustat heyecanıyla, gönlüme o derin sevginin zevkleri insin, hep kanatlansın ruhum aşkının tufanıyla, Hicramla köpüren ızdıraplar bir bir dinsin. Duyayım kalbimde tecelli ettiğin anı ve bakışlarım sonsuzun rengine boyansın. Göreyim şevkin ustata döndüğü zamanı isterse artık her yanım ateşlere yansın. Bir sırlı alem ki Güneş tıpkı bir bengi su Madde çözülüp Mananın bağrında erimiş Ruh Tecelli avında Ve gönül kurmuş pusu Herkes bir büyülü Temaşa ufkuna ermiş O O yerde ondan başka Hiçbir şey işitilmez Kulaklara çarpan ses Duyguların bestesi Saatler tik tak. Ve günler doğup batmak bilmez, zaman mekan bilinmezin sırrı hendesesin.